Türkan Abla'dan Masallar Sihirli Balık Bir zamanlar, yoksulluk içinde yaşayan bir balıkçıyla karısı varmış. Bu karı koca, denizin yakınında çamur ve tahtalardan yapılmış bir evde otururlarmış. Her gün balıkçı balık avlamaya gider ama pek de bir şey yakalayamazmış. Bunun için de çoğu zaman aç kalırlarmış. Ama bir gün derin temiz bir gölde balık tutarken kocaman bir balık oltasına takılmış. İpini tutamadan oltası boşalmaya başlamış. Ama sonunda kocaman pisi balığını yakalamış. Oh oh! Diye bağırmış. Ne güzel bir akşam yemeği. Zannettiğin gibi değil demiş pisi balığı. Benim tadım oldukça kötüdür. Pek beğenmeyeceksin tadınca. Çünkü ben gerçekten bir balık değil... ...büyülü bir peri prensesiyim. Büyü sona erinceye dek de böyle balık kalacağım. Onun için beni öldürme. İğneyi tekrar ağzımdan çıkar... ...ve beni denize at. Bunu duyan balıkçı. Elbette seni bırakırım. Konuşan bir balığı yakalamaktan bana ne hayır gelir ki? Demiş... Ve dikkatli dikkatli iğnesini balığın ağzından çıkarmış Ve pisiyi tekrar göle atmış Balık çizgi gibi bir kan bırakarak gölün dibine inmiş Balıkçı da akşam yemeği için eli boş Ama karısına anlatacak güzel bir hikayesiyle kulübesinin yolunu tutmuş Büyülü bir prenses ha? Diye karısı bağırmış Bir dilek bile istemeden onu bıraktın demek Gerçekten sen sandığından da daha akılsız mısın? Hemen göle geri dönüp o pisi balığını çıkaracaksın. Şayet gerçekten büyülü bir prensesse dileğini yapacaktır. Ömrünce bu kötü eski kulübede yaşamak istemezsin herhalde. Git ondan bize rahat bir ev vermesini dile. Ama dikkat et prensesle terbiyeli konuş. Hadi hemen çabuk ol demiş. Ama balıkçı bundan pek hoşlanmamış. Karısına da karşı gelmeyi göze alamadığından... Gerisin geriye göle gitmiş öyle vardığında su yarıya kadar yeşile bulanmış, eskisi gibi sakin değilmiş. Ama balıkçı kıyıda durup seslenmeye başlamış. Denizlerin sihirli pisisi. Sana yalvarırım gel buraya. Karım Isabel senden bir dilek istememe emretti bana. Demiş. Denizin dibinden birden çıkagelen pisi. Söyle öyleyse. Karım benden ne diler diye sormuş. Bunu senden dilemek istemiyorum ama. ''Karım seni yakalayıp da bıraktığım için bir şey dilemem gerektiğini söyledi.'' ''Eski kulübede yaşamayı sevmiyor, güzel bir ev istiyor.'' Bunu duyan balık da... ''Evine dön, karın güzel bir evde oturuyor bile.'' demiş. Balıkçı hemen evine koşmuş. Bir de bakmış, karısı onu güzel evinin kapısında bekliyor. Karısı balıkçıyı içeri almış... Güzel eşyalarla döşenmiş, ufacık salonu, mutfağa gezdirmiş. Yatak odasına bakmışlar, hepsi de çok güzelmiş. Evlerin arkasında bir bahçesi varmış. Bahçede tavuklar, ördekler geziniyormuş. Bir de çiçeklerle süslü, başka bir ufak bahçeleri varmış. Bak gördün mü? Demiş karısı. Bu ev eski kulübeden daha iyi değil mi? Balıkçıdan. Elbette daha iyi. Artık başka hiçbir dileğimiz kalmadı. Diye cevap vermiş... Ama birkaç hafta sonra balıkçının karısı... Telaşlar... Dinle kocacığım bu ev bizim için çok küçük ve çirkin. Sihirli pisi bize kocaman bir konak vermeliydi. Git ondan bunu dile demiş. Ama karıcığım bu ev bize yetiyor. Konakta oturup ne yapacağız? Diye balıkçı sormuş. Ama karısının aksi emirlerine de boyun eğmeye mecbur kalmış. Tekrar göle gitmiş. Vardığında... Sular mor, koyu mavi, gri renklere girip dalgalanıyormuş. Halbuki etrafta rüzgardan eser yokmuş. Böylece kıyıda durup bağırmış. Denizlerin sihirli perisi. Sana yalvarırım gel buraya. Karım Isabel senden başka bir dilek istememe emretti bana. Dileği kocaman bir konakta oturmak. Demiş. Suların içinden çıka gelen pisi. Dön evine. Karın kocaman bir konakta oturuyor bile. Demiş. Balıkçı da koşa koşa evine gitmiş. Gelince bir de bakmış evinin yerinde kocaman bir konak duruyor. Konağın etrafı güzel bir parkla çevrili, iki tarafında da güzel büyük bahçeler varmış. Balıkçıyı kapıda karşılayan karısı onu kocaman bir mermer holden geçirmiş. Bir sürü hizmetkar bir oraya bir buraya koşup duruyormuş. Halılar, kristal lambalar, nadir eşyalarla döşeli bir sürü odadan geçip kendi yatak odalarına varmışlar. ''Buranın halısı bulutlar gibi yumuşak, yataktaki şilteler de ipektenmiş.'' ''Ay ne kadar güzel değil mi?'' demiş karısı. ''Balıkçı da.'' ''Çok güzel, artık başka bir isteğimiz kalmadı.'' demiş. Karısı ise... ''Onu yarın görüşürüz.'' demiş ve uyumuşlar. Ertesi gün uyanıp da dışarı bakan karısı... ...uzaktaki köyleri, şehirleri, güzelim vadiyi görünce... ...kocasını sertçe dürtüp uyandırmış. ''Kalk, kalk!'' diye bağırmış. Pencereden bir bak hele. Biz bütün bu yerlerin kralla kraliçesi olmalıyız. Demiş ve hemen gidip Pisi'ye bunu söylemesini emretmiş. Balıkçı. Ama karıcığım ben kral olmak istemiyorum. Demiş. Demiş ama karısı. Sen kral olmak istemiyorsun ama ben kraliçe olurum. Hadi hemen çabuk git. Demiş. Zavallı balıkçının üzüntüden kalbine ağrılar girmiş. Ondan daha fazla bir şey istemek doğru olmaz. Pisi bize çok iyi davrandı. Gitmem bir daha. Demiş. Demiş ama... Karısının da söylediğine karşı gelemediğinden gene gitmiş. Göle geldiğinde sular koyu bir renkteymiş. Dibinden kaynıyor ve sanki pis pis kokuyormuş. Ama gene de balıkçı kıyıda durup bağırmış. Denizlerin sihirli pisisi. Sana yalvarırım gel buraya. Karım Isabel'in ben doğru bulmuyorsam da senden bir dileği var. Demiş. Denizin içinden gelen pisi... Her ne istiyor diye sormuş Sorma kraliçe olmak istiyor Pisi de Evine dön karın kraliçe oldu bile Diye cevap vermiş Balıkçı karısını görünce Eh karıcığım demek artık Kraliçe oldun herhalde başka bir isteğin Kalmadı diye telaşla sormuş İşte bunda yanıldı Diye karısı cevap vermiş Kral olmak zor bir şey değil Benim bir imparatoriçe olmam gerekirdi Demiş ve balıkçıya hemen gidip bunu Pisi'den dilemesini söylemiş. Balıkçı da... Yok hayır hayır olmaz. Bir imparator içi olamazsın. Ben bir kere daha gidip Pisi'ye söyleyemem. Demiş. Ne dedin diye karısı hiddetlenmiş. Demek bana karşı geliyorsun. Unutma ki ben bir kraliçe, sense sadece benim kocamsın. Şu dakikada dediğimi yap çabuk. Diye emretmiş. Balıkçı da çaresiz bu işten bir kötülük doğacak diye... ...söylene söylene gitmiş. Göle vardığında sular kabarmış, siyahlaşmış, derinden kaynamaya başlamış. Büyük dalgalar da suları köpüklendiriyormuş. Balıkçı korkmuş. Korkmuş ama gene de kıyıda durup bağırmış. Denizlerin sihirli pisisi. Sana yalvarırım gel buraya. Karım Isabel senden kötü bir şey istiyor. Demiş. Suların içinden çıka gelen pisi sormuş. Bu sefer ne istiyor? Balıkçı da... İmparatorcuk olmak istiyor diye cevap vermiş. Piside evine dönd. Karın imparatorcuk oldu bile diye cevap vermiş. Böylece balıkçı evine dönmüş. Eskisinden büyük bir sarayda altın bir tahtın üzerinde zümrüt tacı ile kralların kendisine hizmet ettiği karısını görmüş. Eh karıcığım artık imparatorcuk oldun. İstediğin başka bir şey kalmamıştır. Herhalde memnunsundur. Demiş. Ondan pek emin değilim. Diye de karısı cevap vermiş. Böylece o gece yatmışlar. Balıkçı da hemen uykuya dalmış. Ne de olsa o gün epeyce koşa koşa yorulmuş. Ama karısı bir türlü uyuyamaz. Aç gözlülüğünden hala daha büyük ne olabilirim diye düşünüp dururmuş. Sonunda ufukta doğan güneşi görüp heyecanla yataktan kalkmış ve ''Niçin ben güneşe batıp çıkması için emredemiyorum?'' diye bağırmış. ...hemen kocasını uyandırmış ve şöyle demiş... ...güneşi de aya da emredemiyorum... ...sadece onların batışını doğuşunu seyredebiliyorum... ...pisiye söyle bu kuvveti bana versin... ...demiş... ...aman yapma karıcığım... ...diyerek balıkçı dizlerinin üstünde yalvarmışsa da nafile... ...sonunda mecbur olmuş gene yola çıkmış... ...esen rüzgara karışmış... ...korku içinde kalan balıkçı gene de kıyıda durup bağırmış... ...denizlerin sihirli pisisi... Sana yalvarırım gel buraya Söylemeye çok korktuğum bir şey istiyor senden karım Isabel. Demiş Pisi ise bunun üzerine Ne istediğini biliyorum Evine dön balıkçı Karını gene eski çamurdan kulübesinde bulacaksın diye cevap vermiş. Böylece balıkçı evine dönmüş ve karısını o eski yıkık dökük evin önünde oturur bulmuş. Ne yiyecekleri, ne içecekleri varmış karısının aç gözlülüğünden. O gün bugündür aç gözlü karısıyla korkak balıkçı bu eski pis evde oturuyorlarmış. <gülüyor>